Üç Şakacı Genç Bir zamanlar kentlerin birinde üç şakacı genç vardı. Bunların işi gücü ona buna takılıp eğlenmekti. O gün kent pazarı vardı. Yakın köylerde kasabalardan birçok kişi alışveriş için gelmişti. Kentin her yanında insan kaynıyordu. Üç şakacı genç bir yerde oturmuş, geleni geçeni izliyordu. Bir ara eşeğe binmiş kendilerine doğru ağır ağır yaklaşan bir köylü gördüler. Eşeğin arkasından boynunda çıngırağı olan bir keçi geliyordu. Şakacı gençlerden Ali, köylünün çıngıraklı keçisini, veli eşeğini, Mustafa da sırtındaki giysileri kendisinden habersiz olarak alacaklarına iddiaya giriştiler. Hemen işe başladılar. Önce Ali sessizce keçinin peşine takıldı. Hayvanın boynundan çıngırağı alıp eşeğin kuyruğuna bağladı. Keçinin ipinden tutup yan sokaklardan birine daldı. Köylü eşek kuyruğunu salladıkça çıngırak sesini duyuyordu. Onun için durumu fark etmedi. Pazar yerine yaklaşırken arkasına bir baktı, keçisini göremedi. Hemen eşeğinden inip gelen geçenden keçiyi görüp görmediklerini sordu. Bu sırada köylüye biri yaklaştı. Adama biraz önce güzel bir keçiyi sürükleyerek götüren bir adama rastladığını, arkasından koşarsa da yetişebileceğini söyledi. Köylü heyecanla. Ben gidip gelinceye kadar şu eşeğime bakıver. Ne olur. Bak bak. İşte ya. Diye eşeği yabancıya teslim etti. Bu veliden başkası değildi. Köylü bütün sokakları bir bir dolaştı. Ama keçisini bulamadı. Soluk soluğa eşeğini bıraktığı yere geri döndü. Eşeğin yerinde de yerler esmiyor mu? Çevresini araştırdı, insanlara sordu. Eşeği gören olmamıştı. Ne yapacağını bilmeden sokakların arasında şaşkın şaşkın dolaşmaya başladı. Boş sokaklardan birindeki bir arsada bir kuyunun başında dövünüp duran bir adama rastladı. Derdinin ne olduğunu sordu. Adam ağlamaklı bir sesle. Ah, ah kardeş, dedi. Benim derdim çok büyük. Ustamın bir müşteriye götürmek üzere verdiği pırlanta kutusunu bu kuyuya düşürdüm. Buna kimse inanmaz. Ay çaldığımı sanacaklar. Onun için hırsız diye hapse atacaklar. Kim bilir belki de ipe çekerler. Köylü de üzülmüştü ama işin çaresi yok değildi. E öyleyse neden kuyuya inip kutuyu aramıyorsun? Diye sordu. Ah, ah kardeş, ah. Ben yüzme bilmem ki, boğulurum. Şimdi başıma gelenleri anlıyor musun? Köylü adamı acımıştı. Adam ağlayarak, benim yerime kuyuya inecek biri olsa ona tam elli lira ödül veririm dedi. Tek beni bu dertten kurtarsın. Bunu duyan köylünün gözleri parladı. Bu para çalınan iki hayvanın da zararlarını fazlasıyla karşılıyordu. Doğru mu söylüyorsun? diye sordu. Yani kuyuya inersem bana da elli lira verir misin? Adam sözünün söz olduğunu söyleyince köylü aceleyle soyunmaya başladı. Üstündeki bütün giysileri adama teslim etti. Maalesef bu da Mustafa'dan başkası değildi. Köylü kuyuya indikten bir süre sonra aşağıdan bağırmaya başladı. Hey! Hey! Arkadaş! Ya burada kutu falan göremiyorum. Yok öyle bir şey. Hiçbir karşılık alamayınca kuyudan çıktı. Ortada ne adam vardı ne de giysileri. Hayvanlarını yitirdiği yetmezmiş gibi şimdi de çırılçıplak kalmıştı. Tiril tiril titreyerek öfkesinden ağlamaya başladı. Köylünün durumunu gizlendikleri köşeden kahkahalarla gülerek seyreden üç şakacı genç adamı fazla bekletmeden ortaya çıktılar. Köylünün her şeyini kendisine geri verdiler. Yaptıkları şakadan dolayı onu üzdükleri için de özür dilediler. Ona kentin en güzel lokantasında öğle yemeği ısmarladılar.